Bölüm 339 Namaz kılmanın mekruh olduğu durumlar Hadis 1755 Ayşe Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dedi. Yemek hazır iken veya büyük ve küçük abdest sıkıntısı varken huzurlu bir namaz kılınmaz.